had you sallallahu alayhi ve sallam wa shar umuri muhdata Ve waqulla muhdata bidah, wa kulla bidatin dalala, wa kulla dalala tin finnar salaam aleyküm wa rahmatullahi wa barakatuhu. Birkaç sir işlediğimiz bidat kavramı üzerinde uzerinde duriur ve özellikle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 min ghayri an yanqasa Ujuri ujurihim shay'a şey. wa man sanna fi al-islam sunnatan sayyi'atan kana alayhi Wizruha wa wizru man 'amila bihā min ba'dihī min ghayri an yanqasa min şey. yani hadiste şöyle ifade ediliyor kim islam dininde güzel bir sünnet başlatırsa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 hadisin devamı olan e, ve men senne fil islami sünneten seyyi'e, kim İslam'da da kötü bir sünnet başlatırsa sözünü de direkt efendime söyleyeyim e, bid'atı seyyiye olarak değerlendirdi dolayısıyla bu hadisi bana okuyan şahsa ben dedim ki niçin dedim e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam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 ja, een jonge naast zou levi halakakum min nefs in E in Sisderi, Tekbir nefistan yaratan robbin zakar shoe takwasa, he be ollon. Vedamla, E imanet en ner. Allah hakar shoe takwasa, he be ollon. Vernefis,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 Gördüm. Şimdi Allahü Aleyhisselatü Vesselam kendisine Mudar kabilesinden gelen bu fakir kimselerin halini görünce Aleyhisselatü Vesselam onlara acıdı merhamet etti Bilal radıyallahu anhe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 eee ve la takrabun as namaza yaklaşmayın e, namaza yaklaşmayın derse bu da onun için delil teşkil edebilir halbuki onun devamında entum sukara ey siz sarhoş olduğunuz halde diye emredilmekte e, Allah azza ve celle bunu bizlere Nisa 43'te buyurmaktadır. Dolayısıyla bu hadisi kendilerine delil getirenler aynı şekilde hadisin bir kısmını nerede cereyan ettiğini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 Bunun üzerine insanların biraz ağır kalması ancak bu ensarinin harekete geçmesiyle diğer insanlar hemen gittiler. Onlar da infak etmek üzere bir şeyler getirdiler. Dolayısıyla Esset (s.a.v.) de ki: "Men senne fil Islam sunnatan hasane felahu ajruha ajruha ve ajru men amila biha ba'dehu min ghayri en yanqusa min ajri min ujurihim şey'un." diye was salam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 buradaki maksat sünnet-i nebevide sabit olan hususlarla amel edilmesidir. Yani İmam-ı Şatib-i Rahimeullah diyor ki yani burada hani men senne fil islami sünneten hasene ey yani kim bir bid'at ortaya çıkartırsa güzel bir bid'at ya da ki ortaya bir sünnet koymak insanlara ait bir şey değildir ki ayet ve dışındakilere ait bir husus değildir ki dolayısıyla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 Onun, bu yapma, onun bunu yapması Ayeset I mutlu etmiş ve bunun üzerine de mensnel fil İslam i hasanatan hasneten, falahu ajruha ve ajru man amel bıha, bagdahu min gair an yanqusa min ajorhim I Ayeset vassalem diyor ki islam da güzel bir Sunnet başlatırsa, ey yani bu Sunnetin ihya edilmesi konusunda gayretli olursa, buna sebep olursa.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 ibn Mubarakin Mubarek'in rekaikinde Huzeyfe bin Yaman, radiyallahu anh ten rivayetle gelen Açıklayıcı hadis de bu hadise benzemektedir Şu an, şimdi de ibn Mubarakin Raka rekaikinde gelen bir hadis var Hadis, e, Hasan bir isnatla yer alıyor Ebu Ubeyde bin Huzeyfe dışındaki Shundakiri Sikadır Ibn-i Hib, i̇bn Hibban et etmiştir bir grup rivayette bulunmuştur hadisi hasendir bu rivayetin Ebu Hureyre ve Cerir bin Abdullah radıyallahu anh hadisinden şahitleri de vardır bu şahitlerle hadis sahih olmaktadır en yani hasen derecesinden sahih derecesine çıkmaktadır diyor ki Huzeyfe İbni Yaman bakınız olayı açıklayıcı bir hadistir diyor ki Resulullah aleyhisselatü vesselam döneminde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 het is een örnekt. Dit is de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Adem Aleyhisselam'ın Oğlunu kastederek Onunla ilgili Ennehu evvelu men sennel katl Ey Yani Kabil'le ilgili Habil'i öldürdüğü için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onunla ilgili buyuruyor ki, çünkü o katıl çığırını yani sünnetini ilk defa açan kimsedir. O ennehu evvelu men sennel katil. O ilk bakınız burada yine men senne yani ilk çığırı açan katıl çığırını açan kimsedir diyor Kabil'le ilgili. Dolayısıyla kim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 Ayrıca kötü çığır ifadesi bid'atleri de kapsamaktadır. Çünkü şeriatın bid'atleri kınayıp yasakladığı sabittir. Çünkü Aisset (a.s.) diyor ki: "Kulla bid'atin kulla dalalatin finnar." Her bid'at sapıklıktır ve her sapıklık da ateştir. "Men ahdetha fi emrina hada ma leysa minhu fehuve redd." Bu Ayşe'nin kim bizim dinimizde olmayan bir şey ihdaf ederse bu şey merduttur demesi gibi. Ben bir bidatçıyla yaptığım tartışmada yaptığım tartışmada münazalada diyeyim. Bu hadisi bana delil getirdi. Ben de aynı şimdi sizlere anlattığım gibi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 Ee, birbirinden ayırırlar. İlk laikliği dayatanlar ve ortaya koyanlarla yani beşeri sistemi ortaya çıkartanla bunları uygulayanları birbirinden ayırırlar. Ya da herhangi bir bidatı ey daha önceki derslerimizi dinleyen kardeşler bilirler. Sünneti iki kısma ayır, ayırdık. Sonra yine iki kısma ayıracağız. İki kısım ey Aişe validemin yaptığınız yapmak sünnet, terk ettiğini terk etmek sünnet. Doleisie de Sunnat bedor. De Sunnat die amelie, de Sunnat Onun yaptığını yap, yapmadığını yapma. Ve yine, ve yine M. E. Ifade, S. E. L. A. E. N. S. O. N. J. A. P. T. E. N. O. M. I. amelin D. E. O. I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 Ayesha wa Sallam, Sajda, Quran en komma's gibi, gij, orda da terkette. Ayesha wa Sallam, even de me zou rijm, imkanu oldeu halde, eline tespij halib zikir yapmadu. Imkanu oldeu halde, Bilal radiyallahu anhe, haidi bize komoot ver, biz sana uyalim, bize tespij yaptur namazdan sonra demedi. Dolayısıyla Ayesha wa Sallam'in terkettiğini terk etmek sünnettir. Zaten bidat Hasan'e iddiasında bulunanlara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 ve kul dlaletin finnar emrine ey bütün bid'atler sapıklıktır ve her sapıklık ateştedir sözünü iyi anlamış ve bir sakınmışlardır ki e, bir önceki derste e, Abdullah ibn Mesud ile Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anhum şahit olduğu efendime söyleyeyim mescitte karşılaştıkları ellerinde taşlarla zikir yapan adamların örneği gibi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 Kırılmamışken siz dinde yeni şeyler mi ortaya çıkardınız demesi de bu cinstendir. Yani onlar men mensafil İslam'ı sünneten, hasanetten, ey demin dedik ya siyak ve siyak, ey bağlam, anlam bütünlüğünü koruma açısından gerir bin Abdullah'ın bu olayı nasıl da rivayet ettiğini ve bunun infakla ilgili olduğu ab açık ortadadır. <gülüyor>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 bunun yerine güzel bir çığır açtı güzel bir sünnet başlattı denir öyleyse güzel çığır yani güzel sünnet aslı itibariyle sahih nasla meşru insanlar tarafından terk edilmiş ve daha sonra yeniden ihya edilmiş şeydir Ömer radıyallahu anh'ın 11 rekat olarak cemaatle kıldırmak suretiyle teravih namazı sünnetini canlandırması bunun bir Misalidir. Ey, Omar radıyallahu an, 11 rekat olarak bu sünneti tekrar ihya etmesi. ...inşallah o bölüme geleceğiz. Daha sonra Omar radıyallahu Lawan bu ne güzel bir sözünü ifade edeceğiz. Ey, yani unutulmuş gibi görünen veya Abu Bakr radıyallahu an döneminde uygulanmamış cemaatle teravih namazını ihya etme olayını Hamar radıyallahu an tekrar ihya etmiş ve böylelikle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 Efendime söyleyeyim bir haram işliyor, sakallarını tıraş ediyorlar. Bir Müslüman ve oradaki insanlar gerek cahilliklerinden ötürü veya tevhillerinden ötürü bunu bilmiyorlarsa ve bir Müslüman gidip bunun Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti olduğunu وَرْخُ لِحِيَتَكُمْ, وَرْخُ لِحْيَتَكُمْ وَخَالِفُ اَهْلِ كِتَابِ diyerek Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda emrini hatırlatması beş şey fıtrat, fıtrattandır diyerek Aleyhisselatü Vesselam'ın emrini hatırlatması ve daha sonra insanlar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 Ve buna benzer en basit insanlar mescide girip Efendimiz Zütehiyat-ı Mescid kılmıyorlarsa ve bunu teşvik edip önemini vurgulamaktan ötürü kim buna sebep olursa ve daha birçok örnek verilebilir. Terk edilmiş olan ve uygulama alanına çıkarılıp da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 ve gerçekten ortaya çıkan bidatçı fırkalar sapık fırkalar da aynı şekildedir. Yani mesela bu toplu zikirleri yapanlar bu çağrıyı kendileri için açan kimse Aissetu vesselam men senne fil islami e, sünneten seyyiaten tehdidiyle karşı karşıyadır. Yani e, toplu zikir yapan toplu zikir yapan veyahut e, efendime söyleyeyim eee bir takım bir davletleri ihdaf eden veyahut ortaya çıkan sapık fırkalar gibi mesela eee başı cehm bil saffana nispet edildiği için cehmiyyedir. Ey o bu konuda açtığı çığırdan ötürü Aissetu vesselam'ın kim islamda kötü bir sünnet eee ortaya çıkartırsa veya ee, kim kötü bir sünnet eee uygularsa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 kimselerdir. Ve dikkat ederseniz hadiste geçen hadiste geçen men senne fil islamı sünneten hasene. Bir kere hadisin lafzında men men senne fil islamı bid'atan haseneten demiyor ki kim İslam'da güzel bir bidat çıkartırsa dememekte. Ey kim güzel bir sünnet ortaya çıkartırsa. Ey yani mevcut bir sünneti ihya ederse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 olmaktadır. Ve şu hadis konumuzu açıklayıcı niteliktedir. Sunen-i İbn Mace'de geçen bir hadis 209 numarada İmam Elbani Rahimahullah hadisin sahih olduğunu söylüyor ve diyor ki hadiste Men ahya sunneten min sunneti fe amile bihen nasu kâne lehu mislu ecri men amile biha Leyang kusumin ujurihim shei şey e. Wemeni bittada bidaatan faomi lebihe Kana alehi euseru mena amilebihe. Leyang kusumin auzari mena amilebihe şey shei e. Kate dinis hadis chok achuk. Djurke al set was Kim, benim sunnetim dam bir sunneti ijja eder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 Lafız itibarıyla bile sünnet ve bidat ayrımını bizzat Resulullah yapmıştır Aisset meslem. Dikkat edin. kim benim sünnetimden bir sünnet ihya ederse. Men ahya sunnatan. Men ahya sunnatan min sunneti. Kim benim sünnetimden bir sünnet ihya ederse. Fe amile biha nasu ve insanlar da onunla amel ederse kane mislu man amile biha ve diyor ki, Kendisine de onların aldığı ecir kadar ecir vardır. La yankusu min ucurihim şey'e Onların da ecirlerinden hiçbir şey eksilmeksizin kendisine ecir verilir. Ey sünneti ihya eden kişi. Devamında diyor ki ve men ibteda'a bid'atan Kim de bir bid'at ortaya çıkartırsa fe umile bihe ve bununla da amel ederse kane aleyhi evzaru bihe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 O halde herbidaat, bir bir sünneti öldürür. Allah Resulü set aleyhi ve buna davette bulunduğu bir hadisinde şöyle buyuruyor. Fetûvel lil-gurabâ. Gariplere müjdeler olsun. Kim bunlar bu garipler? Hz. Peygamber buyuruyor ki: "Ellezîne yufsidûne, ellezîne yuslihûne mâ efseden nasu min ba'di min sünneti." O garipler ki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 Wakulle muhdeetheid in bida, wakulle in her sapakluk, we her sapaklukta, ate is wallahu Alam, was wallahu alem nebina Muhammad in Muhammad, sobehanek bihamdik. Ech hedu enle, illehe illehend, estarofiru ka